Bölüm 281 Fısıldaşma Yesar O gizli konuşmalar ve fısıldaşmalar şeytandandır. 58 Mücadele 10 Hadis 1600 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesin, fısıldaşmasın. Buhari İstizan 45. Müslim Selam 36. Ebu Davud'tan gelen rivayete göre İbn Ömer'e şayet dört kişi olununca iki kişinin fısıldaşmasının hükmü nedir diye sorulunca İbn Ömer Allah onlardan razı olsun sana zarar gelmez caizdir diye cevap verdi. İmam Malik El-Muvatta adlı kitabında şöyle rivayet eder. Abdullah bin Dinar'dan Rivayet edilir ki ben ve İbn Ömer Halit bin Ukbe'nin çarşıdaki evindeydik. Biz iki kişiyken bir adam gelip İbn Ömer'le fısıldaşmak istedi. Bunun üzerine İbn Ömer başka bir adamı çağırıp dört kişi olmamızı sağladı ve benle çağırdığı adama seslenerek İkiniz biraz bizi baş başa bırakınız dedi. Ve sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işittim dedi. İki kişi diğerini, üçüncü kişiyi bırakıp da kendi aralarında fısıldaşmasın buyurdular. Hadis 1601. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi bir arada bulunduğunuz zaman aranıza başkası katılmadıkça, diğerini dışarıda bırakıp da iki kişi fısıldaşmasın, Çünkü bu fısıldaşma o kişiyi üzer.